Kaşağı Ömer Seyfettin Seslendiren Fatma Gökbulut Ahırın avlusunda oynarken aşağıda gümüş söğütler altında görünmeyen derenin hüzünlü şırıltısını işitirdik. Evimiz iç çitin büyük kestane ağaçları arkasında kaybolmuş gibiydi. Annem İstanbul'a gittiği için benden bir yaş küçük olan kardeşim Hasan'la artık Dada Ruh'un yanından hiç ayrılmıyorduk. Bu babamın seyisi yaşlı bir adamdı. Sabahleyin erkenden ahıra koşuyorduk. En sevdiğimiz şey atlardı. Dada Ruh'la birlikte onları suya götürmek, çıplak sırtlarına binmek ne doyulmaz bir zevkti. Hasan korkar yaz binemezdi. Dada Ruh onu kendi önüne alırdı. Torbalara arpa koymak, yemliklere ot doldurmak, gübreleri kaldırmak eğlenceli bir oyundan daha çok hoşumuza gidiyordu. Hele tımar, bu en zevkli şeydi. Dadaruh eline kaşayı alıp işe başladı mı? Tıkı tık, tıkı tık. Tıpkı bir saat gibi yerimde duramaz, ben de yapacağım diye tuttururdum. O vakit dadaruh beni Tosun'un sırtına koyar, elime kaşağı verir. ''Hadi yap.'' derdi. Bu demir gereci hayvanın üstüne sürter ama o uyumlu tıkırtıyı çıkaramazdım. ''Kuyruğunu sallıyor mu?'' ''Sallıyor. Hadi bakayım.'' Eğilirdim, uzanırdım ama atın sağrısından kuyruğu görünmezdi. Her sabah ahıra gelir gelmez, ''Dadaru, tımarı ben yapacağım.'' derdim. ''Yapamazsın.'' ''Niçin?'' ''Daha küçüksün de ondan.'' Yapacağım. Büyü de öyle. Ne zaman? Boyun at kadar olduğunda. At, ahır işlerinde yalnız tımarı beceremiyordum. Boyum atın karnına bile varmıyordu. Oysa en keyifli, en eğlenceli şey buydu. Sanki kaşağının düzenli tıkırtısı tosunun hoşuna gidiyor, kulaklarını kısıyor, kuyruğunu kocaman bir püskül gibi sallıyordu. Tam tımar biteceğine yakın huysuzlanır, o zaman Dadaru höyt diye sağrısına bir tokat indirir, sonra öteki atları tımara başlardı. Ben bir gün yalnız başıma kaldım. Hasan'la Dadaruh dere kenarına inmişlerdi. İçimde bir tımar etmek hırsı uyandı. Kaşağı'yı aradım, bulamadım. Ahırın köşesinde Dadaruh'un penceresiz küçük bir odası vardı. Buraya girdim. Rafları aradım, eğerlerin arasına falan baktım. ''Yok, yok. Yatağın altında yeşil tahtadan bir sandık duruyordu. Onu açtım. Az daha sevincimden aykıracaktım. Annemin bir hafta önce İstanbul'dan gönderdiği armağanlar içinden çıkan fakfon kaşağı pırıl pırıl parlıyordu. Hemen kaptım. Tosun'un yanına koştum. Karnına sürtmek istedim. Rahat durmuyordu. ''Sanırım acıtıyor.'' dedim. Gümüş gibi parlayan bu güzel kaşağının dişlerine baktım. Çok keskin, çok sivriydi. Biraz köreltmek için duvarın taşlarına sürtmeye başladım. Dişleri bozulunca yeniden denedim. Gene atların hiçbiri durmuyordu. Kızdım. Öfkemi sanki kaşağdan çıkarmak istedim. On adım ilerideki çeşmeye koştum. Kaşağıyı yalağın taşına koydum. Yerden kaldırabildiğim en ağır bir taş bularak üstüne hızlı hızlı indirmeye başladım. İstanbul'dan gelen, üstelik Dadaruh'un kullanmaya kıyamadığı bu güzel kaşağıyı ezdim parçaladım. Sonra yalağın içine attım. Babam her sabah dışarıya giderken bir kere ahıra uğrar, öteye beriye bakardı. Ben o gün gene ahırda yalnızdım. Hasan evde hizmetçimiz Pervin'le kalmıştı. Babam çeşmeye bakarken... Yalağın içinde kırılmış kaşağı gördü. Dada Ruh'a haykırdı. ''Gel buraya.'' Soluğum kesilecekti. Bilmem neden çok korkmuştum. Dada Ruh şaşırdı. Kırılmış kaşağı ortaya çıkınca babam bunu kimin yaptığını sordu. Dada Ruh, ''Bilmiyorum.'' dedi. Babamın gözleri bana döndü. Daha bir şey sormadan ''Hasan'' dedim. ''Hasan mı?'' Evet, dün dadaruh uyurken odaya girdi, sandıktan aldı, sonra yalan taşında ezdi. Niye dadaruh'a haber vermedin? Uyuyordu. Çağır şunu bakayım. Çitin kapısından geçtim. Gölgeli yoldan eve doğru koştum. Hasan'ı çağırdım. Zavallının bir şeyden haberi yoktu. Koşarak arkamdan geldi. Babam pek sertti. Bir bakışından ödümüz kopardı. Hasan'a dedi ki, eğer yalan söylersen seni döverim. Söylemem. Pekala, bu kaşağı niye kırdın? Hasan, Dada Ruh'un elinde duran alete şaşkın şaşkın baktı. Sonra sarı saçlı başını sarsarak, ben kırmadım, dedi. Yalan söyleme diyorum. Ben kırmadım. Doğru söyle, darılmayacağım. Yalan çok kötüdür, dedi. Hasan inkarda direndi. Babam öfkelendi. Üzerine yürüdü. ''Utanmaz yalancı.'' diye yüzüne bir tokat indirdi. ''Götür onu eve. Sakın bunu bir daha buraya sokma. Hep Pervin'le otursun.'' diye haykırdı. ruh ağlayan kardeşimi kucağına aldı. Çit'in kapısına doğru yürüdü. Artık ahırda hep yalnız oynuyordum. Hasan evde hapsedilmişti. Annem geldikten sonra da bağışlanmadı. Fırsat düştükçe ''O yalancı.'' derdi babam. Hasan yediği tokat aklına geldikçe ağlamaya başlar, güç susardı. Zavallı anneciğim benim iftira atabileceğime hiç ihtimal vermiyordu. ''Aptal dadaruh, atlara ezdirmiş olmasın?'' derdi. Ertesi yıl annem yazın gene İstanbul'a gitti. Biz yalnız kaldık. Hasan'a ahır hala yasaktı. Geceleri yatakta atların ne yaptıklarını, tayların büyüyüp büyümediğini bana sorardı. Bir gün... Birdenbire hastalandı. Kasabaya at gönderildi. Doktor geldi. ''Kuş palazı'' dedi. Çiftlikteki köylü kadınlar eve üşüştüler. Bir takım tekir kuşlar getiriyorlar, kesip kardeşimin boynuna sarıyorlardı. Babam yatağın başucundan hiç ayrılmıyordu. Dadaruh çok durgundu. Pervin hüngür hüngür ağlıyordu. ''Niye ağlıyorsun?'' diye sordum. ''Kardeşin hasta.'' ''İyi olacak.'' İyi olmayacak. Ya ne olacak? Kardeşin ölecek, dedi. Ölecek mi? Ben de ağlamaya başladım. O hastalandığından beri Pervin'in yanında yatıyordum. O gece hiç uyuyamadım. Dalar dalmaz, Hasan'ın hayali gözümün önüne geliyor. İftiracı, iftiracı diye karşımda ağlıyordu. Pervin'i uyandırdım. Ben Hasan'ın yanına gideceğim, dedim. Niçin? Babama bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Kaşağı'yı ben kırmıştım. Onu söyleyeceğim. Hangi kaşağı'yı? Geçen yıl ki hani babamın Hasan'a darıldığı... Sözümü tamamlayamadım. Derin iç kırıklar içinde boğuluyordum. Ağlaya ağlaya Pervin'e anlattım. Şimdi babama söylersem Hasan da duyacak belki beni bağışlayacaktı. Yarın söylersin dedi. Hayır, şimdi gideceğim. Şimdi baban uyuyor. Yarın sabah söylersin. Hasan da uyuyor. Onu öpersin, ağlarsın, seni bağışlar. Pekala. Hadi şimdi uyu. Sabaha kadar gene gözlerimi kapayamadım. Hava henüz ağrırken Pervin'i uyandırdım. Kalktım. Ben içimdeki zehirden vicdan azabını boşaltmak için acele ediyordum. Yazık ki... Zavallı suçsuz kardeşim o gece ölmüştü. Sofada çiftlik imamıyla dada ruhu ağlarken gördük. Babamın dışarıya çıkmasını bekliyorlardı.